İyi günler sayın dinleyiciler. Bu hafta tekrar Orman ve Civarındaki Faydalı İşler programındayız. 15 günde bir yayınlanıyor bildiğiniz üzere. Ee, bu haftaki konuğumuz e, Sayın Alper Dalkılıç. Hoş geldin. Alper. Hoş bulduk. Merhaba Zeki nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ediyorum. Alper arkasında e, ciddi bir deneyimi bırakarak bugün burada konuğumuz oldu. E, Gobi Çölü'nde bir ultramaraton koştu e, fidan projesi yararına. Ee, Anadolu coğrafyası e, işte yeşillensin e, fidan kampanyasına destek olmak babıyla orada e, 50 dereceye varan sıcaklıklarda kaç günlük yarışta toplam? 7 günlük yarışta. 7 günlük bir yarışa katıldı e, ve döndü. Alper'e e, bu deneyim üzerinde sorular soracağız. Hı hı, Alper evet. e, böyle bir projeye gitmek, yapmak, böyle bir proje sponsor aramak bir sponsor bir projeydi. Evet. Ee, nereden aklına geldi? Nasıl başladı? Biraz baştan itibaren anlatır mısın? Aslında çok çok uzun zamanlara dayanıyoruz ilk. Üniversitedeyken ilk spor hayatım zaten üniversitede başlamıştı. O zamanlar git dergisini okurken kapakta bir baktım çölde koşan bir adam var. Ben de koşuya yeni başlamışım zaten. Daha hayatımda maraton koşmamışım. Taner Damcı Bey. Taner Damcı evet. Hı. Profesör Doktor Taner Damcı. Her Hı. yere gitsem kendisinin ismini söylemekten çekinmem çünkü... O da çok aracı olmuştur bizim burada olmamıza sebep olmuştur iyi olmuştur selamlarımı iletiyorum kendisine de o yazıyı görmüştüm çöl maratonlarına da katılmış ve yıllar sonra da geçen sene de Likya yolu ultra katılmıştık onun organize ettiği bir yarıştı tekrar kendisiyle tanışmış olduk Taner Hoca zaten beni ilk gördüğünde demiş tamam demiş herhalde Alper'deki bu e, enerji istek, isteği gördükten sonra tamam e, mutlaka o da kendini çölde bulur benim gibi kendini çöllere vurur demiş ki öyle oldu zaten. Hı hı. E, Taner Damcı Bey kısaca bahsetmek istersek kendi bir dizi ultra maratona katılmış ve hala e, bir takım bu alanda hedefleri olan doğru e, bir e, sporcu ve e, Türkiye'de de e, bu işi yaygınlaştırmak için e, çalışıyor ve bu amaçla da e, Liki Maratonu adı altında tarihi Liki yolunda bir iletişim koşuyu geçen sene ilk kez düzenlendi. İlk kez düzenlendi evet, evet. ultra maraton düzenlendi. Evet. Bu sene tekrar yapılacak. Sen de o e, yarışa katılmıştın zaten. Yarışa katılmıştım. Doğru. E, daha sonra bu Gobi Çölü bu yaştan sonra senin ikinci maratonun, ultra maratonun oldu. İkinci mi? ultra oldu. Evet. Doğrudur. Bu bu maratona katılma sebebim neydi? Çok zor bir maraton. Çok zor bir maraton. Ha. Evet. Doğru. E, bu maraton sonrası daha doğrusu ultra Hı. maratonları biz ile bir şekilde tanımış olduk, görmüş olduk. Daha sonra takvime baktığımız zaman da yakın süre içinde Gobi çölü ultra maratonu vardı. İyi bir fırsattı. Ee, hazırlık yapmak, sponsor bulmak, malzemeleri ayarlamak, mental ve fiziksel olarak da çalışmak lazımdı. Ee, uzun süren sponsorluk arayışı sonrasında da e, Klima Plus firması bana e, sponsor oldu bu konuda. Büyük destek oldular. Çalışanlar olsun. Genel Müdürü Sayın Yenal Bey'e de çok selamlarımı iletiyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum kendilerine. Aynı zamanda çalışanları Seval, Özgür, e, Savaş... Ee, çok büyük destek oldular. Aynı zamanda onların çalıştığı ajansla beraber çok güzel çalışmalar yaptık. Ee, iyi bir şekilde e, kendilerine de istedikleri şekilde bir e, sporcu olarak örnek olmaya çalıştım aslında. Öyle söyleyebilirim. Yani Klimak Plus e, sıcaklarda e, burada yanımızda olduğu gibi çölde de senin yanındaydı diyebiliriz. Çölde de benim yanındaydı. Evet. manevi anlamda da çok büyük destek oldular. Hı -hı. Bu çöl e, maratonundan biraz bahseder misin? Kaç gün boyunca kaç etap koşuldu? Katılımcılar Kimlerdi? Kaç ülke vardı zorlukları? Şimdi çöl maratonu evet. Gobi Çölü'nde gerçekleşti bu çöl maratonu. Gobi Çölü dünyanın beşinci büyük çölü. Moğolistan ve Çin topraklarında yer alıyor. Biz 250 kilometrelik kısmı e, Çin topraklarında katıldık. Urumçi'ye uçtuk. Urumçi'de zaten e, şöyle bir özelliği varmış. Oraya gidince gördük. İstanbul'dan Urumçi'ye uçtuk. E, düzeltiyorum. Pekin'e gittik. Pekin'den Urumçi'ye geçtik. Urumçi'de gittiğimiz, yaptığımız her şeyin de ayrı ayrı özellikleri varmış. Urumçi dünyada e, deniz denizden uzak olan, 2500 kilometre uzak olan bir ülkeymiş. Urumçi. 2500 Urum... metre yukarıda mı? Anlamadım. 2500 kilometre mi? De, evet. Hı. Denizden 2500 kilometre ötede. Yani dünyanın en uzak noktası. O yüzden Denizde... de sert bir kara iklimi var diye aklıma geldi belki. O yüzden var. zor Aynen. koşulları. Aynen Hı. öyle. Kesinlikle. Hı. Oradan zaten çöle ayak bastık. Gobi çölüne. Gobi çölünde de 152 tane katılımcı vardı. 39 tane ülkeden gelen kişi vardı. Hı. Bunların 120 %23'ü kadın, %77'si erkekti. Böyle Katılınçı hepsi sayı. böyle sıkı kaslı insanlar mı yoksa normal görünüş Yok, tipler no mi? Normal görünüşler. yapılıyor mı? Mental güçlemi mental aslında mi e, lazım? Aslında e, hepsinden biraz olması lazım. Hani ne iyi bir dağcı olmanız gerekiyor, hı. ne iyi bir maratoncu, işte sprinter, koşucu, işte havacı, paraşütçü, hani bir şehir insanı bile olarak oraya gidebilirsiniz. Hı hı. Önemli olan kendinizi buna alıştırmak, hazırlık yapmak, Benim ben orada bunu yapacağım demek, başaracağına inanmak. Antrenmanları Bence, yapmak. Antrenmanları yapmak kesinlikle öyle. Çünkü e, ultramaratoninin çölü zaten başka bir yerde yaşayabileceğimiz bir yer yok aslında. O kadar sıcak ki Gobi Çölü'nün de bir özelliği dünyanın ikinci deniz seviyesine e, den e, en derin olan ikinci derin noktasıymış. gölü birincisi, ikincisi de Gobi Çölü. Eksi 152'lerde biz koştuk. Hı -hı. Yani 1500'lerde ilk gün oralardaydık, 2200'lere çıktık sonra indik tekrar ve resmen fırın. Ki bu basın de fırın olarak da nitelendiriliyor. Şimdi bu zor deneyimi başarmaya çalışırken aslında seni sana destek olan iyi bir de nedenin vardı. Diyelim koşma nedenin, motivasyonun. O da faydalı bir iş yapmak. Bu faydalı projeden de biraz bahsedersen çok sevinirim. Tabii ki. Ee, geçen seneki Likya yolu ultra projemiz 6 günde 6 sandalye şeklindeydi. Ne bu sandalyesidir sen, bu? Tekerlekli akülü tekerlekli sandalyeydi. O mülük felçleri ha. için bunu toplamıştık. Ee, adım adımla beraber yaptığımız Hı. bir çalışmaydı. Buradan tüm destekçileri de arkadaşlarıma da destek olan arkadaşlarıma da herkese çok teşekkür ediyorum Bu akülü ediyorum. sandalye zaten her bir 2400 lira olan bir e, Aynen öyle, evet. sandalye ve toplam siz kaç tane topladınız? 6 tane toplamıştık Yani yaklaşık 15 milyar gibi bir para 15 milyara yakın ha. bir para evet daha sonra ha. bu da törenle e, sahiplerine teslim edilmişti Bu senede tekrar yola çıktığımız zaman e, gerçekten şöyle hani gidiyorsak şöyle bağlantılı bir şey olmalı diye düşündük Nasıl yapalım ne olsun ne bitsin derken e, yine adım adımdan Ömür arkadaşımız Türkçe'ki önerdi Hmm. ...Türçek ne yapar? Türçek ne yapar? Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu. Bizim Türçek'le olan e, konuşmamız şöyle geçti. E, başkanı Sayın Barbaros Bey'le e, öğretim görevlisi de. Onunla konuşurken de şöyle bir kampanyaya karar verdik. E, 6,5 lira karşına bir fidan dikiliyor. Eğer 2000 tane fidana ulaşırsak ki şu an sayı fidan sayımız 700'ler civarında... Ki hala kampanyamız devam ediyor. ile da ben birleştirmeyi düşünüyorum bu kampanyayı. Ya da bir sonraki çöl maratonunda da tekrar destekleri isteyebiliriz, yapabiliriz. 2000'e ulaşırsak bir orman oluşturabileceğiz. Hı hı. Hepsi aynı yere tabii dikilmesi kaydıyla. Hepsi aynı yere dikilmesi kaydıyla evet. Hani çöllerde koşalım ama çöllerde yaşamayalım. Anadolu'muza can verelim. Bu temayla bu sloganla yola çıktık ve yola da devam ediyoruz. Bu hangi belli bir yerde mi dikiliyor bu filanlar yoksa nasıl belirleniyor? Yani bağışçının isteğine mi kalmış? Bağışçının isteğine kalmış. Ee, karşılıklı olarak tabii ki dikilecek fidanların da o lokasyona olarak, nasıl uygun olacağı da önemli. Ee, bu yapılacak veya alınacak raporlar da da önemli. İhtiyacı olan lokasyona ve e, gidip de bizim de görebileceğimiz bir orman olmalı aslında bu. Hı hı. Çok uzak bir yerde olmamalı ama e, faydamızın dokunacağı bir bölge olmalı. Yani bu vesileyle aslında firmalara özellikle çağrıda bulun, bulunabiliriz. Yani bir 2000 fidana karşılık gelen bir meblağ. 6,5 TL'den bu ne der? 13 hı hı. milyar gibi. 13 milyar, milyar doğru. Bağışladıklarında bir küçük orman ormanları hı hı. olabiliyor ve bu ormanlara e, bir plaketle e, isimlerini verebiliyorlar. Verebiliyorlar doğru doğru. doğru. Ve her bağışçıya da e, elektronik dijital sertifika gönderiliyor. Hı hı. ne güzel. E, bir müzik arası verebiliriz. E, sen bugünkü program için e, bir parça seçtin bizim için. Bugünkü parçamızı ben YouTube'dan seçtim. Ee, hmm. Bu şarkıyı da kime gönderiyorum? Ee, Gobiçeli öncesinde, süresinde ve sonrasında da bana büyük destek olan e, sevgili Özlem'e bu şarkıyı gönderiyorum. YouTube'dan Vidor Vida diyor. Kendisi de zaten şu an programı dinliyor. Evet dinliyoruz. Set in your eyes See the thorn Twist in your side I'll wait For you slide of hand And twist of fate On a bed of nails She makes me wait And I wait Without you Günler sayın dinleyiciler. Ee, şu anda halen orman ve civarındaki faydalı İşler programını dinlemektesiniz. Programı yeni açanlar için tekrarladım. Biraz önce dinlediğimiz parça YouTube'dan Viedor With Vidaoçu you parçasıydı. Sayın Alper Dalkılıç'la e, fidan projesi yararına e, koşmuş olduğu Gobi çölü projesini, ultramaratonunu konuşuyoruz. E, Alper e, bu Gobi e, kaç gün sürdü? Söyler misin? Yedi gün. Yedi günlük bir proje. Yedi günlük proje, evet. E, nasıl başladı? Biraz gün gün anlatırsan, dinleyicilerin gözünde de bu olayın boyutları, zorlukları, ortamı falan duyguların canlanabilir. Biraz derinine inme rica ediyorum. Kesinlikle. İlk gün nasıldı mesela? İlk gün herhalde uçakla mı vardınız oraya? Tabii ilk gün uçakla vardık. Tabii e, biz bu yayını çölden yapıyoruz değil mi? Çölden radyo yayına devam ediyoruz. Hı hı. İstanbul'dan zaten Pekin'e uçtuk, Pekin'den Rumçi'ye, Rumçi'den de bir geç otelde konaklayarak daha sonra bizi çöle adım attıracak olan araçlarla konaklama noktasına gittik. Orada 1500 metrelerde irtifamız öyleydi. Tian Shan Tanrı Dağları'nda biz koştuk ilk günlerde. İlk gün zaten 152 katılımcı bizim çadırımızda 9 tane insan vardı. 9 yarışmacı. Bir tane Çinli bir kadın yarışmacı vardı. Çadırımızın ismi Manki, Maymun, Uygur Türkçesinde. Çünkü Uygur Türk özel, özel bölgesinde yer alıyordu bu yarışma. Hmm. Dolayısıyla bize de Maymun isimli çadır denk geldi. Biz o çadırda başladık. Alicem arkadaşım da vardı yanımda, Türkiye'den gelen arkadaşım. İlk günler tabii ki start verildikten sonra ben... Çok sıcak mı gündüz saatleri? Gündüz saatleri kuru bir sıcak. Çok sıcak yani. Kaç derece? Kaç derece yani 40'lara yakın bir sıcaklıkta açacağız. Ben şu an İstanbul'da mesela hiçbir hava benim için sıcak gelmiyor artık. Hani oraları Pro, programın sonra... başına söyledik bu nokta Gobiçörü dünyada yani denizden 2500 km uzakta bir nokta. Yani Urumçu öyle. Çok ama sert bir karakter. Evet. Yani, ha? Gobi Beach ikinci en derin nokta olarak kabul ediliyor. Hani biz e, bizi en derin noktaya götüren e, yarışın başladığı gün zaten biz dördüncü günlerde o. Yok, en bir de derin denizden noktaya... de çok uzak. Denizden de çok yani uzak. Çok e, sert bir, sert iklim yani, bir rüzgar. Ha? Evet. Gece nasıl? Gece nasıl? Gecede serin. Gece, Gece tulumlarımızda. E, Gayet hediye paketi şeklinde biz çadırlarımızda uyumaya çalışıyorduk. Ne kadar uyuyabilirsek sabahki yani yarışa heyecanlar. Bu yarışın geldi. Gece de koştunuz mu? Ya da hep gündüz saatlerinde miydi? Nasıl e Yarış saatler? gündüz saatlerindeydi. Zaten disiplin şöyleydi. E aslında ultra maraton konusunda da ben bilgi verebilirim. Hmm. E bütün malzemelerimizi biz yanımızda taşıyoruz. Yarış organizasyonu bize sadece su ve akşamda kalacak e mekanı ayarlıyor. Ee, sıcak su desteğiyle biz yemeklerimizi yapabiliyorduk Yanımıza götürdüğümüz yemeklerimizi ilk yardım malzemelerini yanımıza götürüyorduk Ve tıbbi desteği de e, Oradaki doktorlardan alıyorduk bu Organizasyon bu anlamda çok iyiydi gerçekten Hı. Güzeldi Organizasyon sadece tıbbi destek ve su Su bir de akşamda konaklama yeri sağlıyorduk Ama güzel olan nokta şu ki Her akşam farklı bir noktada e, konaklıyorduk ve ertesi günde tabii ki farklı bir yerde bir öncekine göre farklı bir yerde sabahlıyorduk ve oradan da yarışa devam ediyorduk. Mesafelerde bazen 45 oluyordu, 35 oluyordu. Dördüncü günden sonra biz çöle ayak bastıktan sonraki etaplar 80 kilometrelere dayanmaya başladı. Hı hı. Ve sizin üzerinizde her etapta bir günlük yiyeceğiniz mi oluyordu yoksa? Kaç günlük yiyecek taşımak zorundaydınız? Biz 7 e, günlük yiyeceğimizi yanımıza taşıyorduk. Ha, yedi Günler gün boyunca, ilerledikçe... 7 gün boyunca hiçbir yiyecek desteği almıyorduk. Hiçbir yiyecek desteği ha. almadık. Bir günlük su mu taş taşıyordunuz yoksa suyunuz kaç, ya da birkaç saatlik su mu taşıyordunuz? Su desteği vardı çünkü Su desteği Çölde. vardı Aha. evet. istasyonlar arasında 9 kilometrede 10 kilometre, 11,5 kilometrede bir e, istasyonlar yer alıyordu. Bu istasyonlara gittiğimiz zaman da bize su destekleri sağlanıyordu ama yanımızda en az 3 litre su olması gerekiyordu. Ki bu suda kural ben... Kural gereği. E, kural gereği ama damlasına kadar ben bu suyu harcadığımı hatırlıyorum. E, çöl etabında yani o çöle ayak bastığımız noktada taş çölünü geçtikten sonra, kanyonları aştıktan dağları açtıktan sonra... E, o gün hatırlıyorum 9 kilometreyi ben 2,5 saatte yol almıştım. Ee, en sonu su damla damla suyu bile çok e, ihtiyatlı kullanmak durumunda kalmıştık. Hı hı. Zaten o istasyondan sonra da herkese çift olarak çöle tekrar gönderiyorlardı. Eğer başkasını da görürseniz tekrar yanınıza alın diyorlardı ki hani onlara eşlik edebilelim. Hı hı. Bu arada e, kum, rüzgar, kum fırtınası gibi doğal olaylar da başınıza... E, zorluklar çıkarıyor muydu? Nasıl da ortam biraz canlandırabilmek açısından soruyordum. Ortam rüzgar aslında... Rüzgar var mıydı mesela? Rüzgar e, kum fırtınasa denk gelmedik. Hı. Neyse ki denk gelmedik. Hı. Ancak Hı. o kadar e, çetin ve o kadar keskin bir coğrafya ki hani o kadar sarılığın içinde, kum taneleri içinde siz yalnız birer bireysiniz. Hı. Hani insanoğlu O ne kadar, kadar, kadar yarışmacı var etrafınızda. Herkes uzak mı birbirinden? E, Görmüyor musunuz? Nasıl bu iş? O kadar yakınsınız ama o kadar da uzaksınız. Hı. Çünkü herkes Herkes kendi derdinde. Herkes kendi derdinde. Neler yaşamış, yani hayatı muhasebesi yapılıyor belki de koşarken ciddi bir rekabet var. Yardımlanma yasak. Yardımlaşma, yardımlaşma normalde yasak hani ha, Kağıt üzerinde yasak Kağıt ha. üzerinde yasak Yoksa kimse yarışmacı değil Herkes ha. kendi emeli uğruna kendi amacı uğruna e, Bu şekilde çar e, yardım koşuları yapanlar vardı Hastaneler yardıma muhtaç çocuklar için yapanlar vardı Benim gibi e, ağaç vidan dikim kampanyası olanı ben çok görmedim Gerçi e, mutlaka bir sürü takımlar var Yapıla, yapılıyor bu tarz e, yardım koşuları Şimdi evet. Yeri gelmişken programı yeni açanlar için bu ağaç dikim fidan kampanyasından tekrar sponsorların ismini anarak. E, e, bahsedebilirsek tabii yolda. ki bahsedebiliriz ee, için koşmuştun? ne için koşmuştum? Anadolu'muza can vermek için koşmuştum Hı -hı. Ee, çöllerde koşalım ama çöllerde yaşamayalım ee, ve sonrasında da Kınma Plası'nın sponsoruyla ben zaten bu faaliyeti gerçekleştirmiştim şu an hala kampanya devam ediyor kimse geç kalmış değil turcek.org.tr adresinden bağlanılarak e, gerekli hesaplara e, bağışlar yapılabilir e, bağış kısmına da Gobi Çölü yazabilirsek bu kampanyaya bağışlarınız gidecektir 6,5 buçuk TL karşılığı bir fidan, istediğiniz sayıda fidan bağışı yapabilirsiniz. Daha sonra dijital sertifika olarak zaten e, takipçilere bağışlara ulaştırılacak bunlar. Eğer 2000 adet e, yaparsanız e, bağışı, altı buçuk çarpı 2000, 13 milyar kadar. 13 milyar Üzeri kadar. Ormanınız ol, olabiliyor ve üzerine de olabiliyor. Bir, e, örneğin bir firma yaparsa bağışı ismi yazılabiliyor. İsmi yazılabiliyor. Doğru doğru Çok doğru evet. Ha. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi kapsamında da değerlendiriliyor ve e, vergiden düşmüde sağlanabiliyor. Bu e, kolaylıklarda sağlanabiliyor. Hı -hı. Birinci günü konuşuyorduk. Birinci günü koşu, konuşuyorduk. ikinci gün e, tekrar başladığı zaman ikinci gün tabii ki biz biraz e, bozuk bir havayla karşılaştık. Bayağı bir ertelemeler oldu. Sekizde başlaması gereken koşu on kadar dayandı. Bozuk biz, hava ne demek? E, bozuk hava Hı. havanın bayağı fırtınalı olması aslında. hani e, Yağmur yok, su yok genelde. Yağmur mi? yok, su yok. İki bin iki bu sefer. Yükseklerdeyiz. E, yine dağların ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. E, sonuçta bize de geçit vermeyecekti. Biz biraz havanın düzelmesini Rüzgar bekledik. Rüzgar var yani. Rüzgar var. Soğuk mu var? Soğuk Mesela. var. Ha, gündüz Vakti. Gündüz vakti evet hı. Hava evet. bozuktu ve sonrasında da biz e, Biraz daha mesafeyi o gün kısalttılar e, Ama yine uzun bir parkurda e, Bayağı keskin bir coğrafyada Yol almak zorunda kaldık hı hı. Üçüncü günde böyle geçti Üçücüğün günde böyle geçti. Parma, i̇ki böyle geçti, üçe geçtik. İki, e, üçe geçtiğimiz zaman e, bu sefer de kanyonlardan geçtik. E, uzun koşullarımız oldu. 40 kilometrelere dayanan. E, o günde bir Uygur e, köyünde konaklamak durumunda kaldık. Evlerde, köylülerin yaşadığı mekanlarda konakladık. O günde otobüslerle alınıp, zaten bizi gece yarısı üçte uyanıp e, çöle götüren otobüslere bindik. Sabah da altıda kendimizi çölde bulduk. Hı. Uygur Türkleri sizlere, Türkler özellikle... ...ilgi göstermişler bahsettiğiniz. Aynen öyle, evet. Ee, Pek benzemiyoruz onlar ama... Çok benzemiyoruz. De, evet. Dillerimizi ...az çok anlıyorlar. Zaten ...Türk olduğumuzu görünce bize çok ilgi gösterdiler. Destekte bulunan, tezahüratta ...bulunanlar oldu. Hı -hı. Çalışanlar arası, organizasyonda çalışanlardan da... ...oradan destek veren kişiler de zaten... ...Uygur Türkleri. Sizlerin bayrakları görünür olarak ...yerlerde asılı mı ülke evet. bayrakları? Evet. Her ülkeden gelen kendi ülkesinin bayrağını ...koluna takıyordu. Organizasyonun ...gerekli bir flaması vardı. Peçiler ...kollara takılmak durumundaydı. Hı -hı. Bir Tüm giydiğimiz malzemelerimiz üzerinde onlar yer alıyordu. Göğüslerimizde de numaralarımız vardı. O numaralarla zaten gece reflektif e, numaralar bunlar. Gece de parlıyordu. Hı hı. Dördüncü gün nasıl geçti? En zor gün long day dedikleri uzun gün mü? E, dördüncü gün, e, günü açtık. Yani çöl etabından sonra biz e, tabii ki beşinci ve altıncı gün long day olarak geçiyor. Hı. Biz dördüncü günü de geçtik. Hı. Beşinci güne başladığımız zaman start verildikten sonra baktık ki kimse gitmiyor. Artık... Niye e, gitmiyor? Neden gitmiyor? Çünkü herkesin kafasında bıkkınlık uzun günü... Mı? Bıkkınlık aracı herkesin kafası plan var. Bunu nasıl tamamlarız? Çünkü 80 kilometre iki güne yayılmış. Nasıl yapabiliriz? Gitmiyor Yürüyerek. ne demek? Böyle bir türlü start almıyorlar Bir türlü start almıyorlar. Yoksa biz her gün starta saatimizi başlatarak koşarak başlıyorduk. Hmm. Bildiğimiz maratonlardaki gibi, müsabakalardaki gibi. Ancak bunda... Çok o, ilginç bir psikoloji. Yol o kadar uzun ki, hani düşünün bir 12 hmm. saatlik e, otobüs yolculuğuna gideceksiniz ama zaten otobüs yavaşla gitse e, yetişeceğiniz mesafe bellidir. E, yol çok uzun çünkü. Biz de temkinli şekilde adımlar atıyorduk. Ee, ancak sonrasında baktık ki 12. saat ve 40. kilometrelerde e, Biz artık sıcaktan dolayı Bunu yapamayacağımızı anladık Siz iki arkadaş yapıyordunuz bunu Ali Cem'le e, o günkü etabı devam ediyorduk ee, İlk gün hatırlıyorum bir Amerikalı sporcuyla ben Türk bayrağını birlikte taşıyarak kendisiyle finish'e ulaşmıştım. İkinci gün Alicemle Cem'le finish'e ulaşıp, üçüncü günde İngiliz bir koşucuyla yine Türk bayrağını taşıyarak gitmiştim. Dördüncü ve beşinci günlerde de Alicemle beraber yol almaya başlamıştık. Ancak beşinci günü e, kırgıncı kilometreden sonra bir kırk kilometre daha varken. Çünkü bir on kilometre daha girebilsek istasyona gidip orada iki üç saat uyuyup, yemeğimizi yiyip sonra tekrar devam edebilecektik. Long day bu iki günlük uzun güne denk geliyordu. Ancak burada bırakmak durumunda kaldık. Tabii ki bıraktıktan sonra çöl bizi bırakmadı. Bizim hala aklımız çöllerde. Hmm. Ee, ben... Ve gelecek projelerde. Ve gelecek projelerde. Gelecek sene ben bu çöllerin dördünü birden planlamayı düşünüyorum. Ee, ki bu e, dört çölde bir sene içinde yapılırsa da bu e, Time Dergisi'ne de 2010 yılının e, en zorlu projelerinden biri olarak seçilmiş. E, bu Gobi çölü var. E, Atakama çölü, Sahra çölü e, ve Antarktika çölleri. Tabii ki bunlar için de sponsor desteğine ihtiyaç var. Hani bu konuda da e, elbette ki gerekli çalışmalar da olacak. E, facebook üzerinden de e, bu konuyla ilgilenenlerle de irtibat kurarak e, görüşebiliriz. Bu düşünce yani için de sana Facebook'tan ulaşmak isteyenler nasıl ulaşsınlar tekrar etmek gerekirse? E, Belki destek olmak isterler ya da başka türlü? Aynen facebook.com.alperdalkiliç adresinden de bana ulaşabilirler. Tamam. Başka bir programımızın sonuna geldik. <Gülüyor> Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Ee, bu... Süreçlerde maddi destekler yanında manevi destekler de çok önemli. E, ben de diğer etkinliklerde de destekleyen ki e, 24 Eylül'de katılacağım Like yol Ultramaraton'da da Finansbank bana destek oluyor. E, Finansbank'taki çok sevgili yöneticilerim Aslı Hanım, e, Işıl Hanım ve diğer ekip arkadaşlarım hepsine çok teşekkür ediyorum. Aileme elbette ki çok teşekkür ediyorum. Onlar büyük destekler. Dağ keçisindeki arkadaşlarım, adım adımdaki arkadaşlarım her daim her konuda bana çok destekler uğurlarken yakın e, beni karşıladıkları zaman her konuda çok destek olur. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Arper. Geldin bize konuk oldun. Büyük projeni anlattın. Önümüzdeki dört büyük projede de sana başarılar diliyoruz. İyi günler diliyorum. Teşekkürler.